Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Sinopal 8, 8. Uluslararası Sinop Bienali 8 Aralık'ta yani bu söyleşinin kaydedildiği gün gerçekleşecek bir açılış etkinliğiyle Başlıyor, i̇zleyicisiyle buluşuyor. Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle tamamen çevrimiçi gerçekleşiyor PNL. Konsepti de buna gayet uygun. İleri dönüşüm upcycling olarak belirlenmiş vaziyette. Haziran 2022'ye kadar sürmesi planlanan Sinopal 8 bu kavramla ileri dönüşüm kavramıyla Etkinliğin Sinopali'nin 15 yıllık e, arşivinde yer alan eserleri bugünün koşullarında yeniden değerlendirmeyi ve yorumlamayı hedeflemekte önümüzdeki metinden kısaca alıntı yaparsak. Evet açık dergide bu akşamki ve bu haftaki konuğumuz Nil ilk başaran oluyor. Sinopali'nin kreatörlerinden ve organizatörlerinden Nil Hanım, Hoş geldiniz açık kardiyo yayınla. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, bizi konuk ettiğiniz için. Ne demek rica e, açılış gününde buluştuk sizinle, e, bu söyleşi e, yayınlanırken aslında epey yaklaşmış e, olacak, e, bu e, özel günde buluşmaktan da ayrıca e, heyecan duyduğumu belirtmek isterim. Evet açık, radyonun dinleyicilere Sinopali'nin ismini e, muhakkak biliyorlardır diye düşünüyorum. 15 yıllık bir organizasyon aslında eğer yanlış bir matematik yapmadıysam, yanlış bir hesap yapmadıysam. E, şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle hani kutlamak da isterim. 15 yıldır ayakta kalan bu e, kurumun bir parçası olarak sizin nezdinizde bütün e, organizasyonu yıllar içinde yerelliği ve imeci usulünü temel alan bir yapıda ilerledi. Sinopay'la bunları hep konuştuk. Daha önceki yayınlarımızda klasik sergileme biçimlerinden uzakta sürekli bir e, etkiyi hedefleyen çeşitli stratejilerle ilerleyen bir e, girişim. Yani hakkımızda e, bienel deyince hemen o klasik sergiler e, gelmesin aslında etkiyi ön plana e, çıkaran yerellik. Yerelliği her zaman önemli bir e, başlık ve örgütlenme biçimi olarak parçası olarak düşünen bir organizasyondu. İnanım sözü daha fazla uzatmadan açık dergi dinleyicilerine e, tarihini ve bu yapısını kısaca ee, anlatmanızı rica edebilir miyim? Bir de tabii sizi külatörlerden ve organizatörlerden diye tanıttım. Sizin de dahliniz nasıl oldu Sinopali'ye? Onu da duyabilirsek çok sevineceğim. Tamam, teşekkür ederim. Sinopali söylediğiniz gibi 2006 yılında başladı. Profesör Melih Görgün'ün Mahir Namur ve Elif Kuli ile birlikte ortaklaşa başlattıkları bir oluşum. Çağdaş sanat aracılığıyla aslında Kentliği birlikte düşünmeye, birlikte e, yaşam alanlarını yeniden algılamaya davet ediyor. E, e, bu şekilde de kentin sürdürülebilir kalkınmasını amaçlıyor. Aslında e, Sinopale ile benim tanışmam e, 2014 yılındaydı. Ben kendi e, e, deneyimden yola çıkarak e, tanıtayım. Sinopale'yi... E, aslında bir izleyici olarak bir beşinci Sinopale'nin son günlerinde gittim. Son haftasında gittim. Sinop'a ilk defa gidiyordum. Benim kişisel bir bağım da var. Anneannem Sinopluymuş ama ailemin ne ailem ne ben hiç orada bulunmamıştık. Dolayısıyla böyle bir merak içerisinde gittim Sinop'a. Şimdi ee, Sinopale ekibinden e, bir arkadaş karşıladı beni ve e, orada herkesin birlikte çalıştığı bir e, hal denilen e, eskiden meyve sebze hali olan şu anda e, aslında e, Sinopale'nin merkezi kalbi olan e, bir avluda bir e, yarı açık bir e, alanda oradaki sanatçılarla tanıştırdı, küratörlerle tanıştırdı. Daha sonra çıktık, şehri dolaştık. Herkes çok ilgili, herkes çok sevecen, sıcak. Dolayısıyla böyle Sinop ziyaretçisini bir anda kucaklayan bir şehir. Yani de aslında sanatçılarını ve katılımcılarını aynı şekilde, aynı ne diyeyim, Doğallıkla evet. e, karşılayan bir oluşum. Ruhuna da çok uygun. Çünkü Sinopale'yi bence e, diğer BNR'lerden ayıran iki önemli özelliği var. Bir tanesi bu katılımcı ruhu. E, diğeri de e, şehrin kalkınmasına yönelik e, çalışıyor olması ve sürekliliği. Şeyi burada bırakayım ben isterseniz hani bütün sizin sorularınızı kaplamadan. Tabii, nasıl isterseniz. karakterik karakterinde olan bu katılımcılık ve birlikte çalışma ruhu <gülüyor> o oluşumu çok farklı kılıyor. Evet zaten sürdürülebilirlik konusuna ileride değineceğiz diye düşünüyorum bu senin teması, kavramı. İtibariyle Hı -hı. ileri dönüşüm e, kavramı itibariyle. Şimdi biraz aslında e, evet içeriye de geleceğiz. Arşiv öne çıkıyor bu seneki e, buluşmada sinopale 8'de buna da değinmek istiyorum ama bir başka dikkat çekici unsur da e, bu senenin e, işte evet geçen 15 yılın bir biçimde arşivlenmesi ve yeniden erişime e, açılması sürecinde. E, Pek çok isim, pek çok geçmiş dönemlerden pek çok küratör de ortak çalışmışlar bu süreçte görebildiğim kadarıyla. Berel Madra, Emre Zeytinoğlu, Melih Görgün, Jonathan Habib Enquist, Mürteza Fidan, Işın Önoğlu'la Livia Alexander, Rana Öztürk'le Lars Ebert, Mahir Namur ve nihayet siz Nil, ilk başaran küratörlüğünde etkinlikler olduğunu notlardan okuyoruz. Bu senin işleyişi nasıl oldu? Bir de bu çoğulluk tam olarak neden acaba? Bu çoğulluk aslında e, Sinopale'nin e, bütün tarihinde var. Ama e, bu yıl e, daha da farklı bir yaklaşım e, oldu aslında. Sinopale e, çok mekana özgü e, çalışmaların gerçek, gerçekleştiği bir bienel. Evet. E, ve oradaki e, Sinoplu halkın üretim sürecine, düşünme sürecine katıldığı bir yapıya sahip. E, bu yıl maalesef bunu gerçekleştiremedik. Pandemi koşullarında e, birbirimizden uzak kaldık. Yani bunu sadece Sinopale ortamında değil, bütün evet. e, toplum olarak yaşadık, küresel olarak yaşadık. E, daha içimize döndük, daha izole olduk. E, bu e, ve pek çok e, ileriye dönük belirsizlikle yaşadık. E, Yaşamak durumunda kaldık. Hı hı. E, bu e, Biennale'i tasarlarken, düşünürken e, bir yıl öncesinde bugün e, ne koşullarda olacağımızı bilemeden yola çıktık. Dolayısıyla bu Biennale'i aslında e, dijital ortamda e, gerçekleştirebilir miyiz, nasıl yaparız gibi kendi e, önümüze bir e, şey koyduk, bir problem koyduk evet. <gülüyor> ve bunu çözmeye çalıştık. Ee, aslında iyi de oldu çünkü e, bütün e, bugüne kadar o 15 yıllık süreçteki üretimleri dijitalleştirme, onları bir e, sisteme oturtma ve e, bugüne kadar yapılmış üretimlere yeniden bakarak, yeniden anlamlandırmaya e, bir imkan sundu bu. Diğer yandan e, tabii Sinop'a gelemeyen izleyiciler, ...le de bunu paylaşma imkanımız e, oluştu. Dolayısıyla bu arşiv çalışması için... E, ...arşiv çalışmamız bu o, 8. Bienal'in e, odak noktası oldu. E, bunu gerçekleştirirken yine e, katılımcı e, daha önceki... E, Diyanerlerde katılmış e, küratörlerimize bir ricada bulunduk. Siz dedik bu arşivimizin içerisinden e, bir seçkiyi bizim vitrinimiz olarak e, sergiler misiniz? E, kendileri sanatçılar e, ve çalışmalar seçtiler. Kendi e, bakış açıları, kendi önerdikleri kavramlar doğrultusunda ve e, yaklaşık e, 35 sanatçımızı e, bu Sinopale 8 etkinliğine davet ettik. Onların e, çalışmalarını her çarşamba akşamı saat 8'de bir veya iki sanatçımızın e, çalışmasını yayınlayacağız. Ve bu e, süreç e, Temmuz ayı başına kadar sürecek. Evet. Bugünden başlayarak. Evet hakikaten heyecan verici. Özellikle takip etmelerini dinleyicilerimizin tavsiye edelim. Sinopale 8.org arasını da bu vesileyle söyleyelim. Dijital e, ağırlıklı olmasının avantajlarından e, da bahsettiniz. Bir yandan aslında etkinlikler evet, dijital arayüzlerle e, izleyicisiyle buluşacak. Buna birlikte 15 yıllık Sinopali arşivinin de severlerin erişimine bu süreçte açılacağını görüyoruz. Biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Nasıl olacak bu? Şeyin yapısı, dijital platformun yapısı bir web sitesi şeklinde. Sinopali8.org e, aslında bu yılki mekanımız olacak. Hı hı. E, oraya girdiğinizde e, davetli e, 11 küratörümüzün ee, toplam 8 adet projesi var. O 8 projenin e, içlerinde her birinin e, küratöryel e, çerçevesi kapsamında üretilecek e, işler olacak. Bu işlerin her biri aslında daha önce Sinop'ta yapılmış işlere bakacak ama o işleri... ...bugünün koşulları üzerinden yorumlayacak, belki onlar üzerinde sohbetler olacak. Bu sohbetler Sinoplularla olabilir, sanatçılara yönelik sohbetler olabilir, farklı hedef kitlelere yönelik evet. konuşmalar gerçekleşecek. Ve bazıları da sadece görsel dokümentasyon olarak aslında sanatçılarımızın orada geçirdiği süreçte... E, yaptıkları araştırmalarda ortaya çıkmış ama kendi arşivlerinde kendi özel arşivlerinde paylaşılmamış bir takım e, materyallerin de kamuya açılmasından e, bizlerle paylaşılmasından e, yola çıkacak evet aslında rahatlıkla söyleyebilirim ki Şimdi arşivin erişime açılması demek biraz da böyle galiba şey, azını söylemek oluyor, az söylemek oluyor. E, bu manada ileri dönüşüm kavramına dilerseniz değinelim. Söyleşimizin de yarısını geride bırakmışken ana kavramı konsepti dedik. Sinopale 8'in ileri dönüşüm upcycling olarak belirtilmiş. Az evvel tarif ettiğiniz erişime açılacak arşivin... Bir biçimde düzenlenme biçimi de bu konsepte bana bence çok uyuyor. Dolayısıyla biraz bu kavram etrafında söylemek istediklerinizi duymak isterim. ileri dönüşüm kavramı nasıl bir bakış açısı sağladı size? Nelere yaradı Sinopale 8'i organize ederken? Son yılların zaten bu pandemi döneminde özellikle fark ettiğimiz aslında hızlı döngüsü bizi her şeyi çok hızlı üretmemize ve tüketmemize görebiliyor teşvik etmişti. Bu hayatımıza giren biraz duran dönem, bu durumu daha da iyi algılamamızı sağladı ve biz de buradan yola çıkarak elimizdeki kısıtlı kaynakları ne şekilde kullanabiliriz, ne şekilde aslında elimizdekiye geri dönüp bakabiliriz ve onu daha iyi anlamlandırarak kültürümüze katkıda bulunabiliriz. E, sorusunu yanıtlamak istedik. Dolayısıyla aslında bugünün bakış açısıyla geçmişe bakmak belki e, or, e, geçmiş süreçte üretilmiş işlere yeni bir anlam kazandırmak veya onları güncel hayatımızda aslında ne kadar anlamlı bir yer tuttuğunu fark etmek kaygısıyla oluştu. Evet dediğiniz gibi aslında tarihiyle de etkinliğin Sinop A.L. 8'in yani çok organik o, e, bağı olan bir kavramdan bahsediyoruz. E, i̇leri dönüşüm zira azaverde söylediğiniz gibi bir yandan Sinop'un mekan, mekanlarına e, mekanlarına olduğu kadar oradaki kültürel mirasa ve e, yaşamakta olan e, kültürede e, saygı duymanın da ötesinde her zaman çok yakın durmuş ve bütün bu unsurları e, bir biçimde kapsayarak demesem de bunlarla temas Geçerek e, faaliyetini sürdürmüş e, Aslında benzersiz bir yapı Sinopali 8 e, Bunu da özellikle belirtmek isterim Bugün çok Sinopale 8'in kuruluş ilkelerini işte İmece usulünü belki çok vurgulamadık söyleşide ama ben bir başka noktadan Sinopale 8'in yeni açtığı bir perspektifi gündeme getirmek söyleşinin konusu yapmak istiyorum. Şöyle demişsiniz bu yıl ilk defa organizasyon aşamasından başlayarak Sinopale ürettiği ve paylaştığı verilerin karbon ayak iziyle ilgili sorumluluk almayı hedefliyor. Peki bu yeni tasarıma, daha doğrusu tasarıma e, dahil olan bu yeni e, anlayışı nasıl yorumlarsınız acaba Nilan? Olur. Bu soruyu cevaplamadan önce aslında e, başka bir konuya da de değinmek istiyorum. Lütfen. E, Sinopale, e, bu yıl ilk defa e, Sinopale bünyesinde gönüllü olarak çalışmış ekibin BNL'i devraldığı bir sene... Hı hı. Şimdiki yani bugüne kadar e, yapılan bütün çalışmaları e, biyanelin hazırlık sürecinde e, yaklaşık 20 kişilik bir e, gönüllü ekibi çalıştı ve e, aslında e, çok da e, hiyerarşisi düz bir yapı bu birlikte e, hep birlikte oluşturduk e, bütün biyanelin e, genel kavramsal çerçevesini ve e, formunu formatını e, bu Genç ekip bundan sonra da Biyaneli götürecek olan ekip. Hı hı. Onların bu ekolojik yıkıma duyarlılığı nedeniyle birlikte oluşturulmuş bir yaklaşım bu. Evet. Dolayısıyla tabi dijital ortamda düzenlediğimiz için bu Biyaneli, bu Biyanelin karbon ayak izini Zaten düşüktü, evet. öyle söyleyeyim. Ama en azından bu bilinci artık gündelik yaşamımıza sokmak ve her üretim aşamasında bunu sorgulamak, sorgulamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ve bunu da hep gündemde tutarak hani bu fikri daha geniş kitlelere yaymayı, özellikle sinopta. ...bunun bir şeyin parçası olması, günlük kültürün parçası haline getirmeyi düşünüyoruz. Evet, çok çok önemli hakikaten söylediğiniz ne kadar vurgulasak az güncel sanat dünyasında da... ...şimdi harare diyemeyeceğim ama tartışılıyor önemli konulardan birisi oldu en azından. Çok bu manada hakikaten kıymetli. Her ne kadar Sinopali'nin yerel ile kurduğu o sıkı bağ... Doğal olarak kendisini e, karbon ayak izi daha düşük bir etkinliğe dönüştürüyordu. Ama tüm dünyada hakikaten güncel sanat çevresinde başta hani lojistik e, giderler ve kaynak evet. e, tüketimleri e, olmak üzere bu karbon ayak izi e, meselesi baştan aşağı konuşulmalı e, hakikaten. Bu manada e, çok da sevindirici eklemek istedikleriniz olabilir mi bu konuda acaba? Bir yandan da tabii şey çok e, hoş bir e, Ek bilgi oldu. Genç bir ekibin katılacak olması ve onların da ahliyle bu perspektifin açılmasını sizden duymak da çok hoş oldu. Evet, teşekkür ediyorum bu ekstra ayrıntı için. E, var mı acaba karbonu ekizi e, ve güncel sanat sektörü arasındaki o çok da konuşulmayan ilişkiye dair eklemek istedikleriniz yıllardır. E, aslında sizin ee, de düşündüğünüz evet, bir konu. Evet, evet. E, bu ortamda e, aslında hep ikinci planda kalan bir konu. E, çünkü ee, gerçekten biyenerler e, genel anlamda e, sanat çevresinde e, çok dinamik, e, çok e, üretken yapılar. Dolayısıyla oralarda bulunmak, oralarda e, bu deneyimi paylaşmak sanatçılar için gayet cazip bir alternatif. Sinopale'ye özlük söylersem, Sinopale içinde oraya katılmış bütün sanatçılar, bütün küratörler. Biyaneli bu dijital ortamda şey, düzenlememiz konusunda çok sitemkardılar. Hepsi sinopta bulunmak. Orada <gülüyor> o paylaşımları birebir yaşamak istediler. Biraz zor bir denge aslında. Doğru, ee, doğru. Evet. Biraz zor bir denge. Çünkü birlikten doğan bir üretkenlik var. Sınır tanımayan bir yapı oluşuyor. Orada hep hep bir arada çalıştığımız zaman çok sosyal bir ortam oluşuyor. O sosyal ortamdaki konuşmalar, beyin fırtınaları, e, Sinoplu'nun e, tamam ben bunu yaparım, altına girerim, hallederiz gibi e, evet. destekleyen halleri. E, tabii Sinopale'yi e, Sinopale'ye yapan özellikler. Dolayısıyla e, oradaki buluşmalar olmadığı zaman ne şekilde, e, nasıl bir şekil alır, kendi karakterini koruyabilir mi? Evet. Bunlar çok zor cevaplaması çok zor sorular. Evet. Ama bunları yaparken dahi, oraya giderken ne şekilde gideceğiz, ne amaçla gideceğiz, ne kadar tüketeceğiz, onu yani gündemde tutmak bile bence bu konuyu gündemde tutmak bile çok büyük katkılar sağlayabilir. Bu bu konudaki Bireysel yaklaşımlar ben siyah veya beyaz olarak görmüyorum. Bunların her zaman bir orta yolu bir iyiye doğru yaklaşan seçimleri olabilir diye düşünüyorum evet İran'ım ben çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için ee, aslında çok daha fazla konuşmak istediğim konu olabilirdi sizinle yani ilk başarılı olarak da ayrıca e, konuşmayı arzu ederdik hem Sinop dahilinde yaptığınız işlere özel olarak odak e, odaklanabilirdik burada Sinop'un nefesini konuşabilirdik ya da e, açık radyo dinleyicilerin çok iyi bildiği Maria Sezer'le arsız sanatınız evet. bunların hepsi de çok heyecan verici başka başka başlıklar dönülür ki ama süremizin Sonuna geldik Sinopale'yi umarım dinleyicilerimize aktarmışızdır diye düşünüyorum ve hatırlatmışızdır belki de bu 8. edisyonu bağlamında ve bu seneki işte organizasyonun öne sürdüğü tartışmalarda kavramından tutun da işleyiş biçimine dair manifestif yaklaşımı da çok kıymetli hakikaten güncel sanat çevresi için ben son sözlerinizi almak isterim kaparken. Teşekkür ederim. Dediğim gibi BNL bu akşam açılışı e, saat 8'de e, gerçekleşiyor. Sinopale8.org sitesinden kayıt yaptırabilirsiniz. Bundan sonraki etkinlikler her çarşamba yine 8'de e, Temmuz 2022'ye kadar devam edecek. E, onlar için kayıt yaptırılması gerekmiyor. E, web sitemizde bulunan linkten her çarşamba e, izleyicimiz olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İlerleyen günlerde belki tekrar yeni etkinlikleri tanıtmak üzere buluşuruz belki. Lütfen ben de öyle umuyorum. Hoşçakalın. Kolaylıklar diliyorum. Peki. Teşekkürler. İyi günler.